Morning. Merhaba. Bu gece güncel deneysel kayıtlar arasında gezineceğiz. İlk konumuz Chicago'lu müzisyen Angel Mark Lloyd'in Fire Tools projesiydi. 8 bit meyodiler, bulanık gürültü atakları ve black metal vokallerle yer yer çocuksu, yer yer huzursuz edici işitsel kolajı yaratan proje, geçen seneki Rainbow Bridge kaydının devamını Eternal Home'ine getirdi. Az önce bu çalışmadan Ad Cat Sanctuary kulak verdik. Seçkimize Synth, el yapımı, bilgisayar devreleri, alan kayıtları ve klarnetle Noise, Drone ve metal sularında gezen Madame Data ile devam ediyoruz. Mormalır gibi konuklarla şenlenen ve dünyanın her yerindeki trans bireylere ithaf edilen Gospel of the Diva uzunçalarından and the end of space and time sonrasında küçük bir Pennsylvania kasabasında büyüyüp kendini Berlin'in tekno sahnesinin komünal coşkusunda bulan Vera Pramuk konuğumuz olacak. Müziğini klasik vokalleri ve pop duyarlılığı ile yoğuran Pramuk'un Geçen sene yayınlanan Fountain albümü, mahir deneysel müzisyenlerin elinde, Delta uzun çalarında yeniden şekillendi. Bu albüme Ben Frost'un katkısı olan Cradle'ın akabindeyse, Svanse konserlerinde kafa yakıcı, kucak gitarı performanslarıyla hatırlanan Alman müzisyen Christoph Hahn'ın Room Fort etiketinden gün yüzü gören son çalışması Six Pieces'dan Cape Horn seçkimizde yer alacak. Çeşkimize Phoenix menşeli müzisyen Alk Milsur ile devam ediyoruz. Minsur'un Tar isimli kısaçaları, çarpıtılmış uğultular, parçalanmış ritimler, tuhaf gürültüler ve ahireksiz melodilerle çamur gibi işisel manzaralar çizmekte. Bu çalışmanın açılışındaki Dragged Out Genics sonrasında ABD doğumlu Londra sakinin prodüktör Ben Schofield'ın Konteyner projesi misafirimiz olacak. Lo-fi noise ve tekno mecralarında faaliyet gösteren Konteyner, yeni kısaçaları Creamer'ın daha rock yönelimli olmasına murat etmiş. Kayda adını veren parçanın ardından ise Japon müzisyen Masami Akita'nın 1979'dan beri sürdürüldüğü noise projesi Merzbov'a yer vereceğiz. Dada etkisiyle yola çıkan ve yolu progresif rock, heavy metal ve özgür caz gibi duraklardan da geçen Merzbov, en son 1994 tarihli Flare Gun ve Byte Blues adlı kısa çalarlarını tekrar ziyaret ettiği ve o dönem kaydedilip gün yüzü görmemiş materyallerle elden geçirdiği Flare Blues adlı bir albümle ses verdi dileyicisinin gözünün yaşına bakmayan bu çalışmadan Flare Gun Part 2'yu seçtik. <Gülüyor> Mr. Peter, <laughs> Sıradaki konuğumuz sanat hayatının 30. yılını kutlayan bir müzisyen İsveçli Dark Ambient prodüktörü Peter Anderson'un Rezon Dead" projesi Fransız etiket Cyclic Law bünyesinden yine gölgelerin dünyasında gezinen ve şeytan imgesini peşine düşen Damorium, Damorium Akum adlı bir uzun çalar yayınladı. Bu kayıttan The Reclining Gate, Damorium Akum sonrasında ABD'li bu prodüktör Zig Zanka'yı konuk edeceğiz. 2010'ların ilk yarısını punk gruplarına çalarak ve Mr. Lies mahlasıyla ambient pop işlere yayınlayarak geçiren müzisyen, kendi ismiyle yayınladığı ilk albüm olan Kakarolazo ile ses verdi. Nick Zanka o dönemde 2013'teki Avrupa turnesi esnasında elde edilen alan kayıtlarını işlediği bu çalışmanın en büyük kırılma noktası olarak Gezi Park protestolarının olan tanıklığını işaret etmiş. Bu albümden Kakarolazo One birazdan açık radyoda olacak. from the garden, I would leave you the pre-casts and the peace, heaven and earth, in and fall, I would read here the exit weeks, the evenings in the kitchen, the last annual story, and all the city-bound directions that make me shudder. I would leave here the sick dry falling upon the land, the city, hope, encampment and tranquility, I will read you both the lovers and those shows to me Everything that texts me Everything that texts me Everything that fascinates me. Me. me, the that works me I will read you the noble, the benevolent, the present, and the demoral, beautiful I will be you the dead and star Every person of I will be you the ancient passion It means no intoxication of inexactable eternity Seçkimizin sonuna geldik. Kapanışta New Yorklu besteci David Bird ile... ...Pianist Ling Yu'nun 3,5 metrelik metal bir heykele eşlik eden... ...Elektroakustik işitsel Enstallasyon Çalışması Iron Orchid'e yer vereceğiz. Statik cızırtı sesleri ve ambient dokular eşliğinde insan sesi ve sentetik gürültüler arasındaki ilişkilere odaklanan bu kayıttan Petals'ı seçtik. Program kayıtlarına 13melek adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor>